birinci soruyu sordum. bırak bunu cevaplayalım ikincisi birinciyi karıştırıyor hmm. tabi şimdi sana tamam tamam yazacağım diye ee, bir hadise hadis alimlerinden birisinin zayıf birisinin sahih demesi Önce soruyu böyle düzelteceksin. Ancak ikinci boyutta şöyle olabilir. Önce sahip diyen birisine ve zayıf diyen birisi adise daha sonra birisi sahip zayıf aksini diyebilir mi? Şimdi bu sorunu bile böyle ikiye ayırmamız gerekir. Bana bir dakika bir edin. Zincirinin ilk halkası Sahabedir Sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamdan Duyduğu hadisi Kendisinden sonraki nesillere Ders halkalarında Veyahut münasebeti Bir münasebetiyle Yolda, sokakta Karşılaştığında bir olay gördüğünde Nakletmiştir Hasseten ders halkalarında, ilim meclislerinde bunu oradaki ve dışarıdan gelen talebelere ders şeklinde vermişlerdir. Sahabenin bu mevzudaki ihtimamını, dikkatini biliyoruz. Ve onları bu dikkate davet eden Allah Resulü'nün sözlerini de biliyoruz. Sahabe, peygamberden yani Allah Resulü'nden gelen bütün rivayetleri kelimesi kelimesine hafızasında tutup aktarmaya çalışmıştır. İnsan olarak muhtemel olan yanılma herkeste olmasa sebebiyle birisinin noksan naklettiğini bir başkası tamamlamıştır. Biz buna istidrak diyoruz birisinin noksan bıraktığı bir yeri bir başka sahabe tamamlamıştır. Hatta buna binaen Zerkeşi Rahimullah, Ayşe validemizin istidrakları diyerek bazı sahabelerin noksan rivayet ettiği nakilleri tamamlamıştır. Bu yönü de biliyoruz. Yalnız sahabenin ders halkasına oturanlar, hepsi aynı mıntıkadan, aynı beldeden değillerdi. İçlerinde Yemenli de vardı, Şamlı da vardı, Mısırlı da vardı. Muhtelif yerlerden gelen insanlar vardı. Bunlar sahabeden aldıkları malumatı fırsat bulduysa bir başka sahabenin daha bir başka sahabenin sohbetine oturarak alabildiğini alıp memleketine dönmüştür her memleketine dönen orada bir ders halkası kurarak sahabeden öğrendiklerini orada nakletmeye başlar. Onların her birinin de sohbetinde farklı insanlar oluyordu. Peygamberin hadisleri Kur'an'ın tefsiri beyanı niteliğindeki hadisler bu şekilde yayılıyordu. Daha sonra hemen tasnif devri yani yazı ortamı kitap telif etme kitap tasnif etme devri başlayınca bu nakiller kitaplara geçmeye başladı daha sonraki hadis musanlıklarına bu ekseriyetle böyle ulaştı birbirine Tabii ki diyelim Enes'in sohbetinde iki kişi vardı birisi Yemenli birisi Şamlı veyahut Enes'in sohbetine oturan Şamlı ve Yemenli'nin sohbetine oturan insanlar vardı Yemen'e giden rivayetleri diyelim ki Abdurrazak Esenani Musam topladı Enes'ten Yemen'e ulaşan bu rivayetin senedinde Abdurrazzak'a kadar gelen zincirde bir tane zayıf ravi var bu zayıf raviye binaen Abdurrazza, bu rivayet için bunun senedi zayıf diyor dikkat ederseniz hadis alimleri bir rivayetin zayıflığından söz ederken ekseriyetle zayıf kelimesini isnada kullanır. Bu hadisin isnadı zayıf der. Neden? İleride başka bir isnatla, senetle gelip, netmen hadisin sahih olma ihtimali düşünülür. Ama bir rivayet sahihse seneden hemen doğrudan doğruya bu hadis sahih demek mümkün. Bunu diyebiliyorsunuz. Burada sorun ekseriyetle zayıf rivayetin tasrihindedir. Yani ona sahih çıkmasıdır sorulara. Sahip bir hadisin ilmi bir ortamda bugün deme gelmişse onun zayıflığı biraz zor iştir. Eğer ilmi bir ortamda ilmi otoritenin bulunduğu bir ortamda o rivayete sahih denilmişse, sahih bir rivayeti zayıf çıkarma zor iştir. Olabilecek olması muhtemeldir ama zayıfın sahih çıkmasına nifleten daha azdır. Bu rivayet Enes'in sohbetindeki oturan kişi vasıtasıyla Şam'a gittiğini düşünün. Orada da Evzai'ye ulaşmıştır bu hadis. Mesela Evzai'ye ulaşan senet sahih. Zayıf diyebilecek hiçbir illet yok. da o hadise sahih diyor. Şimdi aninin Enes'ten gelen o ridayet kendisine ulaşan yolla zayıf demesiyle Evzai'ye ulaşan yolda, yani rivayet zincirinde hiçbir sorun olmadan onu sahip demesi, katiyetle bir çelişki değil. Burada, hadis usulündeki ihtiraftan da kaynaklanmıyor bu. Bazen, hadis inkarcıları, sizde bile diyor, hadisçilerde bir hadis aliminin zayıf dediğine bir başkası sahip diyebiliyor güya aklınca bunu bizim aleyhimize kullanıyor. Aramızda bile bu meselede ittifak etmemişiniz gibi bir söz söylemek istiyorum. Aslında bunun katiyetle usulle, ihtilapla alakası yok. Haberin, sahabeden çıkan haberin, ulaştığı yerde o rivayeti ulaştıran, rivayet zincirindeki halkaların birisindeki sorundur. Zaten bu yol, bu metot bizim bu meseleye ne kadar önem verdiğimizi ve bu metodun da ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir daha sonra Evzai'den hadis alan Abdurrazzak'tan hadis alan bir hadisçi iki rivayeti de bir araya getirebilir toplayabiliyor ulaşmış olabilir Binaenaleyh bu hadise iki yolu da da toplayarak sahih Bu düzeltilir. Şimdi birisinin önceden zayıf sahi e, e, zayıf demesi, sonradan sahih denmesi böyle olur. Şartların değiştiğinden değil, senetlerin toplanmasından dolayı bu böyledir. Bunu anlatabildim. Da hadis alimleri de. Allah hepsinden razı olsun usulleri, usuldeki menajleri, fukahaya, fakirçilere nispeten farklıdır. Çok farklıdır. hadisçile peygamberden, sahabeden nakledilen Allah Resulüne nispet edilen sahabeye nispet edilen tabiine nispet edilen biraz ileri gittiğinizde hangi nakil olursa olsun senedini ele almadan o rivayeti oraya nakleder. senedinde durma ihtiyacı duymaz zayıf da olsa uydurma da olsa hiç önemli değil o rivayeti alır eserine kor o rivayetin senedi üzerinde daha sonradan bulur. Derilir ki mesela neden tirimizi bu da kitabına böyle aldı alma zorunda Firize'ye gelen yolla zayıf olan bir rivayet bir başkasına ulaştığı yolda sahih olabilir. Bu denli katiyetle hadisçiler tenkit edilemez. Tenkit eden bu işi bilmediği için, bu ilmi bilmediği için yapar. Ha, gelelim, bence sahih olarak, sahih olduğu zannedilerek, amel edilen rivayetlerin çoğu sadece peygamberden gelmiş hadis olarak ele alındığı için cahil topluluklar nezdinde onunla amel edile gelmiştir. İlla sahih olduğundan değil. Sahih olduğunu bildiklerinden değil. Zayıf olduğunu da bildiklerinden değildir. Terk ettikleri. Terk edilen bir hadis var da onu bilmediklerindendir. Sahip, zayıf olduğundan değildir. Cahil toplumun Allah Resulün sözleriyle sözlerine karşı tavrı ister amel ister terk olsun cahilliklerinden kaynaklanıyor. Ama zayıf olduğu bilinen bir rivayet daha sonra sahih olmuşsa, neden? Artık rivayet yolları toplanılmaya başlandı. Bukhari'nin sahip olduğu imkan topladığı hadislerle Ondan öncekilerin, dariminin, hadis rivayet edenlerin nakli eline geçen nakiller aynı değil. Ne kadar hadis toplandıysa, bir hadis üzerinde söz etme o kadar kolaylaşmıştır. Heh, zayıf olan bir rivayet sahih olarak ulaşmışsa, katiyetle zayıf rivayetle amel edilmez. Hemen sahih alınır, zayıf bırakılır. Ta ki onun zayıflığı ispat e, sa, e, tekrar zayıflığı ispat edip sahih diyenin kanaatini zayıf olduğu ispat edilene kadar zayıf bırakılır sahihle amel edilir. Tabii ki bu zayıfı bırakıp sahihle amel etme o toplumun İslami ilimlerle ne kadar içli dışlı haşır neşir olduğuna bağlıdır. Buna maniler çoktur. Tasavvuf ehli birisini düşünün. Onun şeyhi, hocası bildiği birisi Allah Resulü'nden bir hadis naklediyor. Mesela diyelim ki İstanbul'da Fatih'te Mahmud hocanın o Gümüşhaneli dedi adını hatırlayamadım. Onun naklettiği Ramuzul Ehadis diye bir kitabı var zayıf, sahi, uydurma yılmış. Bu kitap onların şeyhinin tehlif ettiği, onların halifelerinin halka öğretti Ramız-ül Ahadis. Şimdi onların şeyhi, o tarikatlı olan müridine, Allah Resulü'nden şöyle bir hadis var diye nakletmişse, sen ona çatlasan da, Buhari de böyle demiş, Târih Kutni böyle demiş, Müslim buna zayıf demiş. Desem bile bu adam için hiçbir şey ifade etmez. Bizim hocamız bunların hepsini biliyor. Kimin ne dediğini de biliyor. Zayıf olmasa zaten bunu demezdi gibi. Ee, nasıl diyelim? Çökten yapılan bir el misali dinlerini yaşıyorlar. Ha bu ortamda ilim yayılmadan hadis ilmi yayılmadan hakikaten hadis ilminin usulü gündeme gelmeden bu insanlara bunu kabul ettirmek zayıfı terk edip sahihle amel ettirmek biraz zor işte en çok sorun zayıf olanın sahih olmasında yaşanıyor ee, e, e, estağfurullah ee, sahih zannedilerek amel edilip zayıf çıkmasında yaşanıyor zayıf olduğu bilinen bir toplumda bir hadis zayıftır denildiyse bunun sahilliğini kabul o toplum için daha kolay oluyor. Evet. Birinci sorunun cevabı bu. Evet. Şimdi ikinci soruya geçebilirsiniz. Tabi ki burada soracağınız bir şey yok. Esselamu Aleyküm. Teşekkür ederiz hocam. Ee, bu hadis hadislerin hocam düzeltilmesine tahsih dediğimiz doğrulanmasında kriterler e, arasında fark yok dediniz. Yani bütün hadisçilerin e, kriteri aynı. Yani bir hadisi kabulde aynı dendi. Elbani Rahim Allah'ın hocam Yapmış olduğu tahkikler, araştırmalar neticesinde sahih olarak bilinen hadislerin zayıf olduğu ortaya çıktı. Bu tirmizinin görmemiş olduğu eksikleri veyahut eleştirileri gördüğü için mi o hadise zayıf diyor hocam? selamun Aleyküm. şimdi sahih bilinen hadislerin zayıf çıkması değil bu ifadeyi düzelt az önce düzelttim sahih mi zayıf mı olduğu bilinmeden sahih zannedilerek amel edilenlerde toplumda genel anlamda bu iyi dinlemiyorsunuz herhalde sahih olduğu bilinen değil sahih zannedilerek Hadis ilminden anlamayan bir toplumda Allah Resulünden geldi diye nakledilen, hocası da naklettiyse o mutlak sağlamdır kanatı zannıyla bunu yapmışlardır. Firmissi ise Allah Allah razı olsun kendisinden ulaşabileceği rivayetler hakkında konuşmuştur. ribayetin senedi hakkında malumatla konuşmuştur. Ancak ulaşamadığı eee hakkında susmuştur. Bazen kendisine ulaşmıştır bir şeyler. Onun tefsirki sıhhati hakkında bir şey ulaşmıştır. Mesela Firnizi de Şöyle bir rivayet var, Hamr ibn el Haris olacak. Bu sakalın bir tutamdan fazlasının alınma hadisi. Bunu diyor, bu râviyi Bukhari'ye sordum. Bukhari Sıkadır dedi diyor. Halbuki Yahya ibn-i Ma'in tarihinde o râvi için Kerrâb-ül diyor o pis bir yalancıdır diyor bu halin dediğine Yahy ibn Ma'in nasıl böyle der şimdi cerh ve tadil ilminde yani rabilerin sağlamlığı zayıflığı hakkında e, yani mevzu eden ilimde normal yaşamımızda da insanların doğru yanları daha çabuk bilinir çünkü herkes kötü yanını gizler abinin doğruluğunu bilenler doğru diye aktarmıştır. Ama insanın kötü tarafı az bilindiği için az insan mutlu olur. Yahya Numa Ma'in de mukaddem kabul edilmiştir. O insanın kötü tarafını bilmiştir ve Kebba bun habistir. Onun için hadis ilminde bir insanı râvi cerheden, râvi kötülen kötülene kötüleyen söz müfessel olmalı, açıklanmış olmalı rastgele birisini itham edemezsin mesela bu mevzuda İbn-i bunu ne kadar anlarsınız bilmiyorum çünkü e, bu mevzuda en azından Türkçe tercüme dönüş bir kitap da okumadığınız için anlayamazsınız, sabahlara kadar laklakla geçiyor çoğu zaman Heh, mesela e, İbn-i hakkında kötü bir söz ödül edilmeyen ravilerin hepsini sıka kabul eder bu şimdi yanlıştır onun için kitabı ı fikat diye bir kitap tehlif etmiştir. Bir ravi hakkında kötü söz söylenilmediyse o ravi sağlam değil. Sağlam olduğuna dair de söz edilmesi gerekiyor hadis iliminde. Eğer bir ravi ismen bilinip hakkında kötü söz söylenmemiş, ise onu sıkı kabul etmiyoruz hakkında doğruluğu hakkında söz söylenmediyse biz o raviye mechul, mechulü hal deriz yani hali bilinmeyen bir ravi onun için e, bu mevzuları şu an anlamanızda hiçbir fayda yok size çünkü bu işte uğraşmadığınız için size faydası yoktur bazen karıştırabilirsiniz de Ha, nasıl ki şu an hadis inkarcılarınca gündeme getirilen bazı sözler sizin zihninizi karıştırıyor o zaman belki zihninizi karıştıran şeyleri açıklama sizin zihninizdeki o tereddüt şüpheleri giderin. Bu anlaşıldı mı? Zayıf hadiste işte, amel edilmez. Sahi olduğu söylenilmiş ise ha onun da mutlak araştırılması gerekir. Daha önce sahih olduğu bilinen mesela diyelim ki Ali'l-Kari'nin Şevkani'nin Ebu'l-Ferecil-Baghdadi'nin bazılarının kitaplarında bazı rivayetler hakkında zayıf diye söz duyarsınız zahit diye duyarsınız o kitapların dışındaki bu toplumun yaşadıklarına bu gözle bakmayın o insanlar yine az çok yani kendilerinde olan malumat nispetinde konuşmuşlardır onlarla sohbet etmek onlarla bu mevzuyu açmak kolay toplumda sorun daha çok bu mevzuda bu anlaşıldı mı? ben yani edersen arkadaşlardan birisi yazma dönemi hangi devirde başladı diye anlatmak istiyor gerçi yazı doğru dürüst okunmuyor haa yazma devri peygamberin zamanında da başladı şimdi Amr ibn-i As radiyallahu yazardı Allah Resulü ibn-i Şah'a yazıtmıştır Hazreti Ali'nin yanında yazılı şeyler de vardı eğer yazı ne zaman başladı dersen belki sen tahsinet ne zaman başladı de. kitap halinde toplama ne zaman başladı de böyle demek istiyorsan Tabii ki bu mevzuda hadis inkarcılarının Peygamber aleyhissalatü vesselam yazmayı yasaklamıştır gibi sözlerine bakarak zihninizde bir tereddüt yoksa Allah Resulü yazmayı beceremeyenlere yasaklamıştır evet e, sorunuzun cevabı bu eğer bu mevzuda soracak başka bir şeyiniz yoksa Selamünaleyküm. Allah razı olsun hocam. Ben anladım anlatılanları. Kaydediyorum hocam. Arada dinletmek için, bazı insanlara göndermek için, siteye yerleştirmek için kayıt yaptığım için soruları tekrar tekrar soruyoruz. Evet hocam. Ee, bu sünnet hadis konusunda hocam, selefi olduğunu söyleyen bazı insanlar bazı insanlar diyorlar ki biz e, ilk üç asrın anlayışına uymalıyız. Yani menhecüs selef değil de fehmüs selef bizim için daha önemlidir. Eğer diyorlar e, Allah Resulü ümmetim dalalet üzere ittifak etmez buyuruluyorsa bu üç devri kastetmiştir. Bu üç devrin insanı pe peygamber zamanı sahabe ve tabiin zamanı. Bu üç asırda ayetler hadisler nasıl fehmedildi anlaşıldıysa bizim onlarla amel etmemiz gerekir. Ayet-madislerin zahirinde yazılan önemli değildir. Orada kastedilen ayet vaziyet yazdığı gibi değil. Onların anlayışı önemlidir. Aslında Allah'ın muradı 3 üç asır insanlığın anladıklarını e, anladıklarıdır diyorlar. Dolayısıyla bizim için e, menheş diyorlar. Selefin menheci fehmü selef olması lazım diyorlar. Hadis kitaplarını okuyarak bir insan harici olabilir, tekfirci olabilir, hatta kafir bile olabilir. En iyisi o alimlerin hazırladığı kitapları okuyarak dini öğrenmektir. Direkt hadisleri, ayetleri okumak bizi dinden bile çıkmaya götürebilir diye iddiada bulunuyor hocam. Esselamu Aleyküm. selamun Aleyküm. çocuklar soru sormasını öğrenin soruyu uzattığınız nisbette dağılır ve cevap dağılamazsınız neden soruları fülhasalandıran mıyısınız tamam bunların içinde şu an 10 tane soru var onun hangisinden başlayayım herhalde sizin anlamanız gereken öncelikli olarak şu selefin menheci ile fehmi ne anlamda Selefin fehmi mi önceliklidir bizim için? Memheci mi? Bu mevzuda zannedersem daha önce yapılmış, kayda alınmış ders var. Şimdi şu söz doğru. Allah Resulü'nden başlayarak üç asır bu ümmetin en hayırlı asrıdır. Çünkü Allah Resulü diyor ki Hayrul Koruni Karmi asırların en hayırlısı benim asırımdır. Sımmelledîne yelûnehum sımmelledîne yelûnehum sonra ondan sonraki sonra da ondan sonraki diyor. Bu üç devri asırların en hayırlısıdır. Şimdi bunda hiçbir tereddüt ve şüphe yok. Yani hayırlı olan bu üç devri sahih olarak doğru olarak ele alıp bunu insanların yanlışının ham maddesi, yanlışının malzemesi yapmamak gerekir. Sorun burada. Onun için bu hayırlı üç devri kabul ederken, bu üç devirdeki yaşayan selefi, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in diyelim. Menheç ve fehm olarak, yani usul, ve anlayış olarak anlamamız gerekiyor. Eskiden Fehnü Selef Menhecü Selef ekseriyetle aynı anlamda kullanılırdı. Sonradan insanlar Selept'in Fehn'i ayırıp anlamaz hale geldiler bu ayrım zannedersem selefin anlayışının menhece ters düşmeye başladığından sonra insan olarak az önce de dediğim gibi bir sahabenin noksan olarak anlattığı bir rivayeti başka bir sahabede tamamını, onu tamamladığını bulabiliyoruz. O noksan olan rivayeti nakleden sahabenin onu eksik duyması, duymaması, anlamaması o ibayeti noksan nakletmeye sebep olmuş olabilir. Öbür sahabe daha dikkatli davranıp ve sohbetin başından beri oradaydı, onu tam aktarmış olabilir. Tabi ki sahabenin, ondan sonraki insanların anlayışı anlayışı e, naklettiğin üzerinden olması sebebiyle anlayış noksan olur ikisi de menhecde ayrıdır bir başkası daha farklıdır mesela sahabeden verdiğimiz bir örnekte Ebu Hüreyre ancak suyun su gerektirdiğini söyler yani insan eşiyle ne yaparsa yapsın meni gelmediği müddetçe kusur gerekmez der yani su derken meni kast ediyor meni gelirse ancak su gerekir yani yıkanmak gerekir suya su gerekir sözünü bundan diyor bu Bukhari'de yine böyle sayı olan Bukhari'de Müslim'de kadiş Şerif'te Ayşe Validemiz iki sünnet mahalli birbirine tecavüz ettiği andan itibaren meni gelmese de gusül gerekir diyor meni gelmese de gusül gerekir diyor şimdi bu iki sahabe önce ikisini sahabe olarak alalım burada yanlış anlaşılma ve doğru meseleyi başından bilen sonradan o meseleye getirilen mi bilmeyen Ebu Hureyde nakliyle kalmıştır Ayşe Valdemiz Peygamberin eşi bu işi en iyi bilen birisi burada Ebu Hureyre'nin anlayışı nakli hiçbir şey ifade etmez Ayşe Validemiz'in sözü alınır burada şimdi Ebu Hureyre'yi takmama, kale almama gibi bir tavır var mıdır? katiyetle böyle bir şey yoktur menhecle yani selefin menheci selefin fermi anlayışı dediğimizde bakın biz nasıl anlarız diyelim ki Ebu Bekir ve Ömer'e Ömer'in temettuhatçını yasaklama olayı var birileri geliyor İbn Ömer'e Tirmizi'deki rivayette temettuhatçı için ne dersin diyor Allah Resulü yapmıştır diyor. Peki baban bunu yasaklarsa? Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey yapsa, babam da farklı bir şey yapsa, biz hangisine uymakla yükümlüyüz? Tabi ki Allah Resulü ne diyor. O zaman Allah Resulü bunu yapmıştır diyor. Şimdi burada Ebu Bekir ve Ömer'in bu tavrına karşı Osmanlı Ali temettuhatçıdan yeterek ederek tehlil getirmişlerdir. Şimdi ümmet la tecitteni um ümmeti ala dalaletin ümmetim dalalet üzere icma etmez rivayetini alırsan Ebu Bekir ve Ömer de bu ümmetin en büyüklerinden Osmanlı Ali de Hangisinin anlayışını alalım? Eğer fen müstelafsa, selefin anlayışıysa hangisini alalım? Ha, istediğimizi alırsak olur mu? İstediğin al. İkisi de seleften. Ve o şu rivayeti alarak anlamadan. Men ya'işu minkum tesayara ihtilafen فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ وَعَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Sizden yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler. O zaman size düşen benim sünnetime, Hulafai Rashidinin sünnetine yapışmak. Ona azı dişiyle yapışın diyor, ona sarılın. Burada Ebu Bekir'in, Hulafai Rashidinin Allah Resulü'nün sünnetinden farklı bir sünnet olduğunu göstermez. Öyle olsaydı Ebu Vekir ile Ömer'in kanaati Osmanlı Ali'nin ki farklı olurdu hangisinin alalım. Ama İbn Ömer'in sözüne geldiğinizde Allah Resulü'nün sözüne dayanmalı. Burada Osman ile Ali'nin ki doğru neden sünnete uyduğu için İbni Ömer'in tavrı selefin menheci değil, önce selefin fehim anlayışı değil önce menhece ters düşmeyen fehim anlayışı önemlidir bu Ebubekir Ömer bile olsa radıyallahu anh'ın ki bu ikisi bu ümmetin en faziletli şahsiyetlerindendir i̇bn Abbas'tan gelen nakirde ise diyor ki sizin üzerinize yine bu konuda taş yağmasından korkulu ben size Allah ve Resulü dedi diyorum siz ise Ebubekir Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz diyorlar burada eğer anlarsanız maksadı Selebtin menheci, Resulün sözünün önüne hiçbir kimsenin sözünü geçirmemektir bu Ebubekir Bekir ve Ömer de olsa radıyallahu anh ha, şurada zihninize şöyle bir soru gelebilir Ebu Bekir ve Ömer'le yani Ömer'in yaptığı bu hatayı bu ümmetten bir başka birisi yapsaydı ona hangi tavırla karşı korduk itham ederek değil mi? Ama şunu unutmayın o insanların hatası bile bize birer delil yücel. Ebu Bekr'in, Ömer'in sözü dahi Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilmiyorsa başka seleften kimin sözü Allah ve Resulü'nün sözünün önüne geçirilir? Buradan Selef'in menheci, Selef'in tehmine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh'ı muta annih caiz görüldü. Abdullah İbn Zübeyr buna karşı geliyor. Selef muta yaptığını gören vecmettirrim diyor. Ha Hazreti Ali'den de geldiği üzere Allah Resulü kıyamete kadar mutayı haram kılmıştır. Şimdi Abdullah İbn Zübeyr de selef Abdullah ibn Abbas da hangisinin anlayışını alacağız? Burada katiyetle anlayışlar yumurta tokuşturulur gibi tokuşturulmaz. Hangisinin sözü Allah Resulü'nün sözüne uygundur? Çünkü burada çok variz açık bir ters var, terslik var. Burada Resul, Allah Resulü'nden gelen Veyahut Kur'an'da gelen bir şeyi Açıklama niteliğinde bir Söz ve fiil gelmiyor sahabeden Var olan bir ritme ters düşen Bir anlayış var Bu üç asır en hayırlı asırdır Ümmet dalalet üzere icma etmez derken Hepsi aynı şeyde birleşir anlamında değildi. İkisi hata ettiyse ikisi doğruyu gösterir o doğrunun hangisi kitap ve sünnete dayanıyorsa alınması gereken o Osmanlı Ali'nin anlayışı bu dediğimizden onların anlayışını Ebu Bekir'in, Ömer'in anlayışına üstün tuttuğumuzdan Osmanlı Ali'nin kanal şeyini almıyoruz Osmanlı Ali'nin sözü ameli Peygamber'in hadisine uyduğu için biz onu alıyoruz bu anlaşıldı değil mi? Ha, şimdi tabii ki üç asrın anlayışı bizim için çok önemli. Ama bu üç asrın insanının selef'in anlayışını ihtilaflar tezatı halinde bir sepete doldurup yani eee yanlış ifade ettim. Yani dini bir ihtilaf sepeti şeklinde ele alıp alimlerin zellatını da Selef'in anlayışı diye yani bir alimin yanlış anlayışını, hatasını selef'in uyulması gereken anlayışı diye sunamazsınız. İbn Abbas'ın mutanikanı caiz görmesini selef'in anlayışıdır. Almaz zorundasın diye sunamazsın sonra. Selef'in bize önce naklettiği çok önemlidir peygamberden naklettiği önemlidir nakilde neye değer vermemiz gerektiğini bu üç, üç nesilden alıyoruz, öğreniyoruz bu doğru şimdi ama bu doğruları ele alarak bazen insan Kur'an'ın ayetlerini de ele alıyor kendi yanlışına ham madde malzeme olarak kullanarak insanlara bu Allah'ın kitabındandır havasında bir ayet okuyarak kendi anlayışını insanlara Allah'ın kastı, muradı budur diye sunma da oluyor. Kur'an da kullanılıyor buna. Onun için selefin menheciyle selefin teemmünü anlayışını ha bunu kim bundan evvel kim ayırmış? Selefin kendisi ayırmış arkadaş. Ebu Bekirle Ömer'in anlayışı, Osman Ali'nin anlayışı farklı. İbn Ömer'e gelip bunu soruyorlar. Bu rivayet sahiptir. Tirmizi'de bulursunuz. O da Allah ve Resulünün, Allah Resulünün yaptığı bizim için önemlidir diyor. Ömer'le ile Ebu Bekr'in aradıya anım. Allah onlardan razı olsun. Onların hataları bile bize bir örnektir Ama insanlar bazen kime hangi sözü nasıl kullanacağını bilmediği için doğruları yanlışa kullanabilir yanlış yapanlar için kullandığımız sözü de adamına göre kullanmaz Ebu Beklin yanlışına kullanılacak söz ile rastgele birisinin yanlışına kullanılacak söz aynı değildir mesela Allah Resulü Tebu kalbinden dönerken uyuyarak sabah namazını kaçırıyorlar bu kıssayı okudunuz mu Bilal olan olayı biz şimdi sabah namazını uyuyarak kaçırmaya gaflet deriz almıştı geç saatte kadar oturmuştu uykuyu tam almadığı için uyanamamıştı Allah Resulü'nün bu sabah namazını uyuyarak kaçırması bu ümmete delildi Allah Resulü uyuyarak sabah namazını kaçırmasaydı, biz uyuyarak kaçırılan namazın ne yapılacağını bilemezdik. Bu gibi olay ve vakalar bize anlaşılması gereken bir şeyin izahını getiriyor. Herkesin hatasını kendisine göre ele almanız gerekir, almamız gerekir. Evet zannedersem gerçi soruyu çoğaltmıştın ama atladığımı bilmiyorum soruyu tek sor soruyu müddet nisbette soru yanlış anlaşılır. Ve cevap da çok kısır olur. Nasıl olsa ömrümüzün sonuna kadar soru sormak için vakit var. Buyurun. <gülüyor> Selamünaleyküm. Evet hocam doğru söylüyorsun soruyu Hepsini bir arada soru veriyorum ben. Tabi siz de orada not almadığınız için e, tek tek sormanın daha uygun olduğu ortada. evet. E, Kur'an ve sünnetle e, amel etmeye karşı çıkan bazı insanlar aslında Kur'an ve sünnete karşı olmadıklarını ancak Kur'an ve sünnete bir alimin anlayışıyla bir mezhebin anlayışıyla uymak gerektiğini söylüyorlar. Buna da İsra suresinde herkes kıyamette imamlarıyla çağıracak ayetini gösteriyorlar. Yani bizler diyorlar Kur'an ve sünnete uyamayız. Selefiyiz. Yani Kur'an ve sünneti kabul ediyoruz. Kur'an ve sünneti ancak bir alimin hazırlamış olduğu kitaplardan yola çıkarak uymamız gerekir. Direkt okursak yanlış yaparız. Harici de olabiliriz. Dinsiz de olabiliriz diye iddia da bulunuyorlar. Bu ne derece doğru hocam. Esselamu Aleyküm. Ee, selamu Aleyküm. İnsanlar Değer kabul ettikleri bazı şeylerin sözle bunlar değersizdir diyerek reddetmez. Şu an şiaya da gitseniz tasavvuf eline de gitseniz en aşırı bidat eline de gitseniz hepsi Kur'an ve sünnette toplanıyor. Yani sözde bir ittifak yani icma var. Bu geçmişteki ümmetlerde de aynıydı. Adib ibn olayını hatırlarsanız, bu rivayetleri ben şu an topladım, teker teker neredeyse tercümesi de bitti. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi, indirilerini bırakarak içtihat, ve kıyasla amel etmeleridir. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi, en önemlisi diyebiliriz budur. ad ibni Hatim Allah Resulü'nün huzuruna çıktığında, boynunda altın bir salif haç var diyor şimdi zikretmiş olduğum nakle dikkat edin hemen adib İbni diyor ki onlar yani biz onlara bir kur da secde etmezdik diyor nasıl onları Rab kabul etmiş olalım şimdi Hristiyan geçmişi Hristiyan olan adib İbni Hristiyanlar adına da bu sözü söyleyerek ayrıca Huzeyfe'de de var biz onlara bir kuy secde etmezlik gidiyor Yani yaptıkları işi Allah'tan gayrı Rab edilme kastıyla yapmıyordur bu insanlar. Niyetlerinde bu yoktu. Mekkeliler bile Allah'tan gayrı ilah edinirken Allah'tan gayri bir yaratıcı razzak edinme kastıyla değil Allah'a daha çok yakın olmaya adesiyle kullanarak bu işi yaptılar. Allah Resulü de diyor ki Allah'ın haram kıldığını onlar helal kılarken helal kıldığını haram kılarlarken aynen onlara uymuyor muydunuz? Diyor. Evet diyor. İşte bu Allah'tan gayrı Rabb edinmedir her ne kadar bir insan sözde haşa ben Allah'tan gayrı Rabb edinmem edinmiyorum bunu nasıl söyleyebilirim dese de şu yaptığı, yapılan işi aynen yapsa o ister desin ister demesin bu Allah'tan gayrı Rabb edinmedir. Eğer bir insan Kur'an ve sünneti kabul ediyorsa bunun anlamının ne olduğunu iyi bilmedi. bunu iyi yakalamalıdır. Yine sen soruyu çiftledin, dörtledin, altıladın ama yine ben cevap verilmesi gereken noktaları öne alayım. Bu bir. İkincisi, ilim ehline olan ihtiyacı da katiyetle bununla karıştırmamak gerekir. İlmin fazileti, ilim ehlinin fazileti, İlim ehlinin Allah ve Resulü katındaki değeri, bu ümmetin ilim ehline olan ihtiyacı Kur'an'da ve sünnette anlatılmıştır. Bunlar hak olan şeyler ama batıla kullanılıyor. İnsanların kötü düşüncelerine malzeme, ham madde olarak kullanılıyor. Biz katiyetle Kur'an ve sünneti anlamada, kendi başımıza, kendi aklımızla anlamamız gerekir sözünü demiyorum. Bu denilirse onlar gibi bu konuma düşersek, yani ilim ehlini takmıyoruz demeden takmaz gibi bir eylem yaparsak biz de aynı konuma düşeriz. Bunu anlatabildim mi? Yani başkaları, işi, başkaları için zikrettiğimiz uygulanması gereken kaide Aynen bizim için de geçerlidir. İlim ehli demiyoruz ama yani tavır e, uygula e, tavır korsa Aynen Rab Allah'tan gayrı rab edilme edilme kastıyla olmadığı halde yaptığı iş Allah'tan gayrı rab edilme olursa bizimki de aynı konumda olur Heh. şimdi buraya kadar anladık ilim ehlinin Kur'an ve sünnetin yanındaki yeri ne burada önce şunu anlayacaksınız biz inanç olarak basat olma değerine değerini anlayan ve sahip olan topluluk olma zorundayız biz İki zıttın arasında olma ne sadece Allah'ı sevme ne sadece ondan korkma hem sevecek hem de korkacaksınız sadece Allah'tan korkmayı ders olarak yaparsanız insanlarda ümit, reca biter sadece ümit ve recayı gündeme getirirseniz korku biter ikisinin aşırılığı ne getirir birisi hariciliği birisi mürciyeyi getirir ikisi birbirini doğuran zıtlık olur ilim ehlinin değerini aşırılığa götürürsen onlara Allah'tan gayrı ilah, Rabb edilmiş olursun ilim elini reddedersen, tepelersen takmazsan aynen Yahudi ve Hristiyanların konumuna düşersin İbn-i Timiye'de iktidar o sırat-ı müstakimde anlatır İlindeki aşırılık bizce yasaklanmıştır yani guluv aşırı gitme Hatta nebilerde bile Allah Resulü demiyor mu sakın Hristiyanların İsa'yı olmayacak şekilde yükselttikleri gibi beni de yükseltmeyin diyor. Neden? Resulü Resul kabul edin. daha üstün bir mertebeye çıkarmak ona sevgi değil ona saygı değil bu Allah'a ortak koşmaya kadar götürür insanı nebilerde bile haddi bilmemiz gerekiyorsa bunu öğretmişse sakın İsa'ya yapılan gibi bana da yapmayın diyor çünkü Hristiyanlar İsa ile anası Meryem'e ilah edindiler ilim ehlinde de bu var ilim ehline ne kadar ihtiyaç varsa İlim ehlinin bazı hareketlerinden de sakınmak gerekir. Nasıl sakınırız? İlim ehline nerede ne kadar ihtiyacımız var? Bunu bilmeden nerede nasıl sakınmamız gerekiyor? Bunu bilmeden bu dengeyi kurmamız mümkün değildir. Bakın şimdi geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinde Allah'tan gayrı Rabb e ilim ehlinde oluyor. Çünkü haramı helal helala haram kılan onlar. Allah'ın kitabını tahrif etmede ilim eli gündeme geliyor. Abam cahil okumasını bilmeyen nasıl Allah'ın kitabını tahrif eder? İnsanları gruplar halinde parçalayıp her grubun başına geçen yine ilime her grup imamıyla haşrolunacak derken dalalet fırkası kast edilir. Bizim imamımız Allah Resulü'dür bizi Allah Resulü'nün doğrularına ulaştıracak ilim ehlidir. Kendi doğrularıyla amel edeceğimiz kimseler değil, doğrulara Allah Resulü'nü anlamaya vesile olacak kimselerdir. Bunun için şimdi verilmesi gereken çok örnekler var. Ama bizim bu verdiğimiz sözde, e, örnekleri sanki ilim ehlini tank, e, tahkir küçümseme gibi malzeme olarak kullan küçümseme malzemesi olarak kullandığımızı zannediyorlar ya mezhepler içerisinde birisinin haram dediğini helal diyen yok mudur birisinin abdestin farzına dört deyip birisinin yedi dediği yok mudur birisine göre yedi farzı olanı dört yaparsan onun abdesti yoksan yok, değil midir ama burada ilim ehlinin hepsini kabul etme vardır ama hepsini kabul etme doğrulara ulaşmayı kolaylaştırıp çoğaltmak içindir bir tekiyle bazı doğrulara ulaşsanız bile o kişiden aldığınız yanlışları düzeltme fırsatı bulamazsınız çünkü yanlışlar bir başka alimle düzeltilir bunu da biz kendi kafamızla düzeltelim demiyoruz şimdi ben ilimler olarak imam olarak şu imama tabi değilim ben Buhari'de de imamım görüyorum Ebu Davud'u da Ahmet ibn Hanbeli de, İmam-ı İmam, i̇mam Malik'i de, Müslim'i de hepsini imamım görüyorum ama ben Hanifi değilim Şafi de değilim Hanbeli de değilim Maliki de değilim ben şimdi bir mezhep edinmediğim halde birisi beni tenkit edecekse neden bir mezhepten değilsin diye tenkit etmemeli bak herhangi bir mezhebe tabi olmadığın için şu meselede yanlış yapıyorsun hata ediyorsun Kur'an'a sünnete ters düşüyorsun diye bize müşahhas somut bir tenkitle gelsinler biz buna açız bunu illa bulamazlar anlamında da söylemiyorum ben bulabilirler yanlışlarımızı bizim farkına varmadığımız dikkatimizi çekmeyen bir yanlışımızı böyle bulurlarsa biz o yanlışı düzeltme gayretine gireriz bunu yaparız Heh, şu sede gelince ilim ehlinin bizi yönlendirmesini hiç sayarsak doğru bazen harici, bazen mürciye bazen kaderi bazen ee, cebriye olabilir insan hele bu ortamda Türkiye'de bu kargaşada olduğu gibi bu toplum Hanefi geçinir, ehli sünnet geçinir. Mutezileyi dalalet fırkası sayar. Ama ortamda yaşadıkları, akidede ben yaşadıkları bile Mutezili menecidir. Hadis inkarcıları dediğimiz mi? Ağciler Mutezili menhecidir şu an. Bu meselede tamamen Hanefi alimlerine uysalar birçok yanlış yapmalarına rağmen en azından hadis inkarcıları olmazlardı. Bu doğrudur. Bunun için bir tek bir alimi değil, Selet'in menheci olarak ele almamız gerekiyor. Ha işte burada Selet'in umumunun ittifak ettiği anlam önemli. Mesela şu an duymuşsunuzdur, haç senenin herhangi bir gününde yapılabilinir diyenler var bunu ilk defa bir salak çıkardı ortaya Türkiye'de, şimdi birçoğu uyuyor buna aa selef, haccın, ne zaman hangi günlerde bu Arafat'ta vakfede hangi gün kalınacağını bize tatbikiyle göstermiştir bak selefin icma'ı vardır ama nastanın üzerinde anlayıştı icma'ı kendilerine göre bir anlayış çıkarması değildir. Ee, evet, herhalde hatırladığım kadarıyla e, buraya kadar bu sorunun cevabı. ilim ehline ihtiyaç var. İlim ehline kuru kuruya, körü körüne taklit yok. Selepten hiçbir kimse zamanımızdaki şu an alim diye bize gösterdiği birkaç kişiden müstesna Şeyh bin Bazim bile, Şeyh Albani bile, Şeyh Hüseyin'in bile biz hiçbir mezhebe tabi olmak ve değiliz. Bizim mezhebimiz hadis ehli olmaktır. Hiçbir selep de bunu dememiş. Ha, yüzeysel bazı deliller getirirler. Mesela e, İbn-i Teymiye Hanbeli Allah aşkına bu sözü derken biraz aptal olmamak gerekir artık toplum aptal değil bunu yutacak i̇bn Teymiye doğduğu, yetiştiği yere göre Hanbeli meselindeydi ama i̇bn Teymiye birçok meselede hadise tert düşen şeyde karşı durmuştu bunu Hanbeli olduğundan değil hadiseyle olduğundan yapmıştı bize doğrudan doğruya Bukhari'yi doğrudan doğruya Müslüm'ü okumanın tehlikeli olduğunu söyleyecek kimse de herhalde akıl tutulması vardır Buhari'yi de okuyarak bazı yanlışlar yapabiliriz Kur'an okuyarak da bazı yanlışlar yapabiliriz bu ölçü Kur'an için de geçerlidir ama doğrudan doğruya Kur'an'ı ve hadisi okuyarak yanlış yapanların yanlışı ile bir mezhede tabi olanların yanlışını karşılaştırırsak öbürkü kişi üstün basar bize müşahhas, somut örneklerle gelsinler. Siz buhari okuduğunuz için şu yanlışa düştünüz. Müslim'i okuduğunuz için şu yanlışa düştünüz. Bir mezhepte olmamakla şu yanlışı yapıyorsunuz derlerse, başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Ha, bir de Bukhari'yi, Müslim'in okumasını sakıncalı görmek, hadisi okumayı sakıncalı görmek bence ilmin kapısını kapar onlar ilim tahsiline yürekleri yetmiyor insanların sözlerini aktarmak onların işine kolay geliyor bu ilmin kapısını kapar ben bir meslebe tabi olsam bu kadar kitaba ihtiyacım kalmaz algının bir iki kitap iş bitmiştir ha, böyle ilim de kolay hocalık da kolay ve bir meslebe tabi olmakla hocalığı da uhtelerine tekellerine almaktır bu ilim ehli tenkit edilmez gibi laflar söylüyor ilim ehli tenkit edilir ama edebi aşmadan Ha, bazen edebsizce ilim ehli eden çıkmıyor mu? o da çıkıyor biz şimdi bir yerde bir yanlış var diye bu yanlıştan kurtulmak için şu doğruları da yapmamak mı gerekir dememiz gerekir insan Allah'tan korkar insan Allah'tan korkar hele Şeyh Albani'nin metodu bitmiştir, tutmamıştır demek sadece bir cahilliğin ifadesidir. Başka bir şey denirme. Bize müşahhas, somut örneklerle gelsinler. Bir meslebe tabi olmadığınız için şu yanlışı yapıyorsunuz. Hadis okuduğunuz için şu yanlışı yapıyorsunuz. Bize böyle gelsinler. Ve bunu kabul ederiz. Evet, sorunuzun cevabı bu. İnşallah yetmiştir. Aslında soruyu böyle daha tek tek sorsan hoş olur. Esselamu Aleyküm. Allah razı olsun hocam. Hocam ben bunları kaydediyorum inşallah. Odada yayınlayacağım. E, siteye de koyacağız. O yüzden o, o sebeple biraz fazla gibi geliyor sorular ama aslında tek tek gidilerek cevaplandırılması gerekiyor. Benim aklımda kalmadığı hepsini birden soru veriyorum hocam. Şimdi başka bir soru da hocam. Kıyas konusu. Kıyasın iki çeşidi olduğu sahih kıyas batıl kıyas. nassın olduğu yerde kıyas yapmak meselesi var. Şeytanın kıyası ilk yapan varlığın şeytan olduğu da dair e, sohbetler yayınlanıyor. Bu bu gerçekçi değil diyorlar. Şöyle değil diyorlar. Şeytan Nass'ın e, nasın varlığında kıyas yaparak Allah'ın emrini reddetmiştir. Diyorlar. Dolayısıyla burada nasın varlığında kıyas olmaz deniyor. Buna bağlantılı olarak örnek veriliyor. Namazın kılınışı gemide binek üzerinde evde veya yürüyerek tarif edilmiştir ama bir gemide, şey, bir uçakta bir trende tarif edilmemiştir diyerekten e, burada namaz kılma olayı yani uçakta namaz kılma kıyas önüne elde edilmektedir. Bu da sahiptir geçerlidir diyerekten kıyas e, ehli sünnetçe kabul edilmiştir. Kıyası sadece İbni Hazm gibi ha, e, zahiriler reddediyor. İbni Hazm dışında Tüm ehli sünnet alimleri İbni Teymiye, İbni Kayyum ve diğer alimler hepsi kabul ediyor. Sadece İbni Hazm kabul etmiyor. Ee, yoksa kıyas dinde vardır. Sahih olan kıyasla Hanifilerinkini karıştırmamak lazım derler hocam. Bu konuda izahlarınızı bekliyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm şimdi bir meselenin geçmişi seyri ve zamanımızdaki konu önemlidir bizi tevhidi anlatmaktan alıkoyacak çokça meşgul edecek meselelerin gündeme getirilmesi dini yönü göz önünde bulundurularak cevap verilmeli ama cevap çok net, sabih, açık netice getiren bir cevap olmalıdır. Değilse bizi tevhidi konuşmaktan alıkoyar. Geçmiştekiler, zamanlarının çokluğundan mı bilmiyorum, bazı meseleleri lüzumsuzca münakaşa safhasına itmişler. Senelerce, asırlarca bunun münakaşası yapılmış. eğer bu ümmetin bir kısmı kıyasta sahil zayıf diyerek ayrılığa düşmüşse kıyasa kabul edenler bile demek ki bir ihtilaf mevzu bahis Kur'an ve sünnete adet önerilmektedir dinde kaynak olan bir şeyin batılı veyahut hak olan olmaz Kur'an'ın hak olanla batıl olanı olur mu? Belki Kur'an batıla kullanılır sapıklar tarafından. Sünnetin hak olanı batıl olanı olmaz. Yanlış kullanılabilir. Dinde tertemiz, hiç batıl olmayan bizim tek kaynağımız vahiy, o da Kur'an ve sünnetten ibarettir. Ben bu münakaşayı sonuca ulaştırma kastıyla şöyle bir soru gündeme getirdim. Ben kıyası kabul etmiyorum. İnanan Kur'an'ı ve sünneti kabul eden, sünnet üzerinde de hassasiyetle duran birisi olarak ben kıyası inkar ediyorum. Şeran benim hükmüm nedir? çünkü kıyas bir bütün binlerce olayın kaynağı sayılır herhangi bir yerde kıyas yaparak da hataya düşünüyorum kıyası temel olarak kabul ederim kıyası kabul edilir ama sünnetin bir tek cüzünü bile inkar edemez çünkü dinden mutlak bir şeyler inkar ediyorsun demektir ben kıyası kabul etmemekle benim hükmüm ne veyahut Dinden hangi farzı inkar ediyorum, terk ederim. Hangi haramı helal, hangi helali haram ederim? Ben şu kanadım ile çok net bir cevap vermiş oluyorum. Birisi bana ispat etsin. Ben kıyası kabul etmemekle, ben hükmüme. Ve kıyası kabul etmemekle dinden hangi farzı vacibin inkar ediyorum? hangi helalı haram, hangi haramı helal kabul ettiriyor? uğraşacaksa birisi bunun üzerinde uğraşsın, bana bunu delir getirsin bu Hı. net mi? Hı. bence geçmişteki selefin kabul ettiği kıyası geçmiştekilerin nasıl ne şekilde kabul ettiğinin de üzerinde durmuyor kabul etti dedikleri insanları mesela alamul muvakkıine bassınlar İbn Hazm kıyası reddeder ve kıyası reddeden onlarca nas vardır bunlar kıyası yine tevil ederek kurtuluşu buluyorlar ha, kıyas iki kısımdır hak olanı var batıl olanı var Allah aşkına kıyasın delili yoksa hak ve batıl olduğunu nasıl ayırt ederler bence binekte namazı nasıl kılınacağını konuşacaklarına bence Fadl ibn Abbas'tan getirilen nakil hani bir kadın gelip peygambere babası işte hac farz oldu sonra hac yapamadan öldü deyip soruyor ya onu delir getirsinler bari daha sağlıklı şimdi o olay kıyasın dinde o olay mı kıyasın eğer dinde hüccet olduğuna delirse hac yapamadan ölen babasının hacını yapacak yapması gereken çocuğa o zaman kılamadığı namazları da kılmasını önermemiz gerekir kıyasa delil ya bu bu sadece bir olaya minhasırsa bunun adına teşbih denilir bu mesele anlaşılsın diye örnek verilmiştir Ha, binek üzerinde namaza gelince orada binek lafzı var bakın hadislere güneyin istikametince namaz kılınır güney nereye gidiyorsa o istikamette kılınır güneyin üzerinde eften püften meselelerle delil çıkarıp da kıyası birçok haramı helal helali haram yapacak kıyası delil getirmemek gerekir şeyh bin Baz, hangi kaide ile kadınlara araba sürmeyi yasakladı Allah rahmet etsin Şeyh Albani hangi kaide ile karşı çıktı kadınların araba sürmesi fitneye sebep olacak diye fetva verenler erkek şoför edilmeleri onunla sahraya gezmeye gitmelerine cevap veriyorlar ve göz yumuyorlar. bu anlamsız olur onun için ben bu mevzuyu fazla uzatmayı hiç düşünmüyorum Cevap vermenin de gerekliliğine inanıyorum. Çünkü bu şeytanın büyük bir oyunu bu ortamda düğmeye basılmış gibi bu gibi mevzularla bizi meşgul ederek Türkiye gibi tevhide son derece muhtaç bir ortamda tevhidle, tevhidden, konuşmaktan alıkoymak için bunu yapıyorlar. Ve bu arkadaşlarımız da tevhidin yayılmasına mani olmak için maşa oluyorlar. amelde birkaç meselede hata bile etsek tevhidin yanındaki hatalara nispeten bunlar bir iştir. Hatta bazen yüzde yüz doğru olan meselelerde bile namaz, kitap ve sünnete şöyle kılınır deyip bunu gündeme koyup insanları sadece bununla meşgul etme, bundan bir cüz'ü konuşarak hasım çıkarma tevhidi anlatmaya mani olmanın sebepleridir bunlar. Bunu şeytan yapıyor. Bizi dinde hak olan bir şeyle meşgul edip dinde yine hak ama asliyet ifadeden tevhidi konuşmaktan alıkoymak için gündeme getiriyor. Bunu anladın mı Musa? Bence bu mevzuya siz fazlaca e, sebeb alet olmayın. Ben bu mevzuyu gündeme getiren arkadaşlara da yani onlara da söylemem gerekeni söylüyorum. Bunun müdafaa ederce gündeme getiren arkadaşlar da hoş etmiyorlar. Biz tevhidde kardeşiz. Bazı meselelerde yanlışlarımız var. Bunları birbirimize hasım kabul ederek anlatamayız birbirimize. Eğer Ebu Said'in kitap sünnetle amel ettiğine düşünüyorlarsa samimi olduğumu yeterince gösterebiliyorsa ki en iyisini Allah bilir benim kıyası inkar etmekle hükmümle hükmü söylesinler ve hangi farzı hangi vacibi inkar ediyorum hangi haramı helal hangi helale haram ediyorum ama ben kıyası kabul edenlerin haramı helal helale haram ettiklerini ispat edebilirim evet cevap bu inşallah inşallah yakında biter çünkü bu sıra dersten daha çok e, bu da yanlış. yeni yeni malzemeler ediliyorlar Allah e, Resulü söylerken namazda böyle derdi namazda böyle yapardı diyor baksınlar e, bunu hatta e, rükudan kalktıktan sonra elleri e, göğse koyma hadisinde anlatıp oraya okusunlar bize böyle gelmesinler biz kıyası reddederek Hangi harama helal, hangi e, helala haram kılıyoruz? Hangi vadibi terk ediyoruz? Tek net bu. Kıyasın varlığını biz de inkar etmiyoruz, ama dinde hüccet değildir. İşte biz de inkar etmiyoruz, ama dinde hüccet değildir. Evet ve sadece İbn Hazm'da değildi, Bukhari da e, Buhari de kıyası inkar ediliyor, Bukhari onu kastetmiyor. Valla Bukhari'nin kendi sözlerinin anlaşılırlığını bırakıp da insanların tevhidinden bakmak gerekiyor. Ha, kıyası dinin haricinde, maslahatta istediğin yerde kullan. Mesela ben nasıl iştahat ederim? Şu yolun gelişi çok kalabalık, trafik. Yaya geçişi de çoktur. Buralara ışık koyalım, buraya koymak gerekmedi. Ha, konuşuruz, iştahat ederiz, bunu uygularız. Ha. Herkesin evinin önünde kurban kesmesi, yani büyük pisliklere, rahatsızlıklara temel oluyor. Bunu topluca bir yerde keselim ve dışı başka yerde kesmeyi yasaklayalım. Ha, Bu yasaklama maslahattır. Günde olan bir yasaklama değil. Bugün böyle olur, yarın başka olur. Hele hele Nas'ın varlığında içtihada katiyetle kıyasa mesal yoktur bunu uygulasınlar selamet, e, selamet olurlar. eğer din bir şeyi haram da helal etmiyorsa insan kıyasla bunu haram ve helal edemez Ha, binek üzerinde nasıl namaz kılınacağı söylenmişse başka bineklerin üzerinde de aynı kılınır burada eşek at, deve, katır ayırt edilmemiş değil mi? Binek denilmiş. Bir bineğin üzerinde nasıl kılınıyorsa her bineğin üzerinde öyle kılınır. Bu da net numusa. Peki. Sekizi buldu yeter artık ha. Yeter bugün bu kadar? Esselamu aleyküm. Hayır hocam yetmez. Bir iki sorum daha var hocam. Bunları kaydediyorum ben. Bir saat on üç dakika olmuş. Kayda başlayalım ben hocam. Bir saat on üç dakikadır Allah razı olsun, izahta buluyorsunuz. Hadisle ilgili e, sorular hocam son veriyorum. Daha var da çok kısa bir şey daha var, onu da sormam lazım. E, Taguta muhakeme olmak ne anlama geliyor hocam? Taguta muhakeme olmak, onlar tagutu inkar etmekle embolmuşlardı. Halbuki onun önünde muhakeme olmak istiyorlar diyor. Bunu biraz kısaca açayım. Ee, mesela benim evim elinde elimden alınsa, arabam çalınsa, Tagut'un mahkemesine giderek e, gasp edilen bu hakların iadesini istemek Tagut'a muhakeme olmak mıdır? Tagut'u inkar, reddetmek, mahkemesine gitmemek gibi konular içine dahil midir hocam bu? Esselamu Aleyküm. Selamünaleyküm. E, bu da bir başka karşılaşmadı olsun bir cevap olmazdı. Geçti daha önce bu mevzuda kayıtlar var Herhalde eline geçti mutlaka Bu da bir başka gün olsun O zaman e, Tevhid meselelerini daha çok gündeme getirin Onları konuşalım değil mi? E, bir saat on beş dakika yeter Hiç sohbet etmek istemem yani. Yine dinletirsin Yarın yaparsın bir gün yaparsın Daha başka bir gün yaparsın Hiç önemli değil Hayır. bunları dinle bunu da soruları yaz bak soruyu tek sor çünkü uzattığımda e, ben de ipimi ucunu kaçırabiliyorum doğru tavuklarda mahkeme olunma tevhidi buradan bir şey aksini deniyoruz doğru ama yanlış kullanılmıyor Ha? Yani bu ortamda mahkemeye gitmek sebebe bakar şimdi sen benimle tek soru tek cevap almak istiyorsan cevabını vereyim ama acele etme acele ettiğin şeyde aldığın cevap böyle olur bunu bir başka zamana bu kadarlık yeter bu kadar, kadar elhamdülillah yine Rabbim bu kadar konuştuk yine tabi pek uzunca uzunca değil ama yeterince açıklanması gerekir bu nazara peki bu necmi hangi necmi şu odada bulunan amin ha İzmir'deki bizim necmi necmi seni Erzurum'dan arayacaklar dün aradılarsa eğer kaç kişi geleceklerini nasıl geleceklerini soracaklar sana yoksa Necmi şeyi açık bıraktı uyudu kaldı değil mi eğer uyuyup kaldıysa bu ders kayıtlarını Necmi'ye vermeyin tamam bu ders kayıtlarını Necmi'ye vermeyin zaten. eğer uyuyup kaldıysa şuraya bak belli uyumuş Peki, oldu. Demek ki uyut, en azından tatlı bir uyku verecek, zort edecekmişiz. Peki, bana müsaade. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Hayırlı sabahlar. Bir şekilde dinleteyim ben size.